Allah'ın oğullarından hangi konuda ne tür bir söz aldığını bildikleri için ayette bu hususta bilgi vermeye gerek görülmemiştir. Ayette İsrailoğullarının üstüne kaldırıldığı bildirilen Tur'dan maksat, Sina'da Musa'ya vahyin geldiği dağ veya herhangi bir başka dağ olabilir. Hz. Musa Tur'dan Tevrat levhalarını alarak halkına döndüğünde onlara, Kurtuluşa erebilmeleri için Tevrat'ı alıp ona sarılmalarını emretmiştir. Bu konuyla ilgili olarak tefsirlerde yer alan rivayetlerden birine göre İsrailoğulları Musa'nın bu talebine karşılık Allah sana konuştuğu gibi bize de konuşmadıkça bu dediğini yapmayız cevabını verince aniden bayılıp yere yığılmışlar fakat ayrıldıklarında yine direnmişler. Nihayet Allah'ın emriyle melekler Filistin'deki bir dağ yerinden kopararak Musa'nın buyruğunu tutmaları için bir tehdit unsuru olarak büyük bir bulut gibi Yahudilerin üstünde askıda tutmuşlar, daha başka tehditlerle de sıkıştırılan Yahudiler ancak bu zorlamalarla inatlarından vazgeçip gerekeni yapmışlardır. İsrailoğullarını ıslah amacı taşıyan bu olayın bir mucize olduğu anlaşılmakla birlikte, mahiyeti hakkında tefsirlerde yer alan bilgilerin hangi kaynağa dayandırıldığı bilinmemektedir. Mevcut Tevrat nüshalarında ise bu konuda net bir bilgi yoktur. Sadece çıkış kitabında Sina dağının tüttüğünden, dağın dumanından ve titrediğinden söz edilmektedir. Kur'an, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilere böyle bir olayı hatırlattığına göre, gerçek Tevrat nüssalarında bulunan bilgilerin sonradan Tevrat nüssasından düştüğü veya belirtilen şekle sokulduğu, sözlü kültürde ise Kur'an'da anlatılan şekliyle devam ettiği düşünülebilir. Nitekim Talmud'da o kutsal varlık daha büyük bir tekne gibi onların üstüne kaldırdı ve... Tevrat'ı kabul ederseniz iyi olur, yoksa burası mezarınız olacaktır, dedi, şeklinde bir ibare yer almaktadır. Reşit Rıza'nın kaydettiğine göre Muhammed Abduh, bu hadisenin İsrailoğullarını tehdit amacı taşımadığını, çünkü tehdit ve baskıyla inandırmanın yükümlülük ilkelerine aykırı olduğunu ifade etmiş, Araf suresinin 71. ayetindeki ifade şeklini de hatırlatarak, hadisenin bir tür deprem olabileceğine dikkat çekmiş, her halükarda olayın tehdit ve zorlamadan ziyade, insanların imanlarını güçlendirip, şuur ve vicdanlarını harekete geçiren bir mucize karakteri taşıdığına işaret etmiştir. Esasen ayetteki, ''Sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık.'' şeklinde geçen söz dizilişinden, önce söz alındığı, sonra... Dağın kaldırıldığı, dolayısıyla dağ kaldırmanın söz almada bir tehdit unsuru olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. İsrailoğulları bu gelişmeler karşısında bir süre Tevrat'ın hükümlerine uymuşlarsa da 64. ayetin ifade ettiğine göre tekrar itaat etmekten vazgeçerek ağır bir cezayı hak etmişler ancak Allah'ın lütuf ve merhameti sayesinde bir felakete uğramaktan Kurtulmuşlardır Cumartesi anlamındaki sept kelimesi İbranice'deki şabbat kelimesinin Arapçalaşmış şeklidir Bu son kelime ise ara vermek, dinlenmek anlamındaki şabattan gelmektedir Yahudi inancına göre Tanrı 6 günde yaratılışı tamamlamış, 7. gün olan Cumartesi ise istirahate çekilmiştir. Tesniyede ise Cumartesi günü dinlenmenin sebebi olarak Mısır'dan çıkış gösterilir. Hz. Musa Sina dağındayken Allah ona kendisiyle İsrailoğulları arasında nesiller boyu sürecek bir alamet olmak üzere Cumartesi, Sept gününü kutsal tatil günü olarak ayırdığını bildirmiş, bugün de çalışmalarını kesin olarak yasaklamış ve bu yasağın ebedi olarak uygulanmasına hükmetmiştir. Hatta 10 emirden biri de cumartesi günü çalışma yasağıdır. Ahdi Atik'te Atik'te İsrailoğullarına cumartesi günü yapmaları yasaklanan işler şunlardır. Yemek pişirmek, besin toplamak, ekip biçmek, ateş yakmak, odun toplamak, ve yük taşımak. Talmud'da bunlara daha başka yasaklar da eklenmiştir. Fakat Kitab-ı Mukaddes'te bazı Yahudilerin bu yasaklara uymadıkları belirtilmektedir. İşte 65. ayette bildirildiğine göre bu yasakları ihlal eden Yahudilere Allah Teala aşağılık maymunlar olun demiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu son ifadenin fiziksel bir dönüşmeye mi yoksa ahlaki ve manevi bir değişim ve bozulmaya mı işaret ettiği hususunda açıklama yoktur. Müfessirlerin çoğunluğu bu buyruk üzerine, cumartesi yasağını çiğneyenlerin bedenlerinin maymunlar haline dönüştüğünü, mez olduğunu savunurken, tabi'in müfessirlerinden mücahit, onların kalpleri değişti. Yoksa bedeni olarak maymunlara dönüşmediler demiş ve Cuma suresindeki gibi, buradaki aşağılık maymunlar olun ifadesinin de temsili bir ifade olduğunu belirtmiş olup, bazı çağdaş tefsirlerde de bu görüşe meyledildiği görülmektedir. Böylece ilahi hükümleri çiğneyen İsrailoğları Allah tarafından fiziksel veya ruhsal olarak ahlaki tutum ve davranışları itibariyle, maymun haline getirilerek, çağdaşları için, Allah'ın hükümlerine baş kaldıranların ne hallere düştüğünü gösteren korkunç bir örnek, takva sahipleri içinde ders alınması gereken bir ibret olmuşlardır. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.